Nihayet deveyi kestiler, Rablerinin emrine karşı geldiler ve ''Ey Salih sen eğer dediğin gibi peygamberlerden isen haydi bizi tehdit ettiğin azabı getir'' dediler.